Hakk'a gidebilmek Kainattaki yokluktaki varlığı hissedip Hakiki varlığı bulabilmek Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur sözünün sırrına erebilmek? Onu bulan zindanda da olsa Hakikatte saraydadır Onsuz kalan sarayda da olsa, Hakikatte zindandadır sözünün tefsirini algılayabilmek. Belki yalnız kalabilmek, Belki sadece onunla kalabilmek, Ama, ama yine de bir veysel karani olabilmek. Herkes itip kalksa da bazen, Ve yalnız bıraksa da, karanlıkta onunla aydınlığı bulabilmek onda o olabilmek belki fenayı yakalayabilmek belki bekayı yaşayabilmek belki seyri fileşyayı hissedebilmek onda o olabilmek o aşkı yüreğinin derinliklerinden tefsir olarak anklayabilmek yalnız sana diyebilmek Yalnız senden diyebilmek. Tevhidi yaşayabilmek. Sadece bir diyebilmek. Evet. Allah'a iman etmek. Allah'a bilmek. Onu bulmak. Onu tanımak. Onunla olmak. Onunla yaşamak. Onu yaşamak. Hayatının merkezine onu almak. Hayatının merkezinde o olduğunu bilerek hayat yaşamak, hayat kurmak, hayat planını kurabilmek, hayat standartının ölçüsünü kurabilmek, o merkezli bir hayat yaşayabilmek ve böylece hayatın her anında Tatma innu'l kulub ayetince aşkı yaşayabilmek. Aşkı yaşayınca fedükürünî اذكركم beni an ki ben de seni anayım sırrını hissedebilmek. Anabilmek, mahbubu ve muhib olabilmek. Evet, billah diyebilmek. Allahu ahad diyebilmek. Sevgi, işte bu olsa gerek. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine inanmak ve onu sıfat ve isimleriyle tanımaktır iman. Allah'a inanma, ona güvenip dayanma ve ibadette bulunma ihtiyacı insanda yaratılıştan gelen bir eksiklik, açlıktır. Bu duygu insanla beraber doğmuştur aslında. Ve her devirde ola gelmiştir, ola gelmektedir ve ola gelecektir. Allah'ın varlığının en büyük delillerinden biri de aslında budur. Yani fıtrat, insanın yaratılışından bu ihtiyacın, bu esikliğin hissedilmesi. Çünkü fıtrat yalan söylemez. İnsan fıtratında madem bir yüce yaratıcıya inanıp dayanma ona ibadet etme yalvarıp dileklerine karşılık bulma ihtiyacı var. Öyleyse ihtiyacınla bir karşılığı var. Yani yaratan var. Aslında Allah'ı inkara yeltenenler bile başları dara geldiği zaman yine Allah'a yönelmek Ondan yardım dilemek zorunda kalırlar. Fakat darlıktan kurtulur kurtulmaz yine eski hallerine dönerler. Bunun misallerini o kadar çok görmüşüz ve duymuşuzdur ki siz bile hayatınızın belli zamanlarında buna şahit olmuşsunuzdur. Ve hatta belki bazen ana haber mültenlerinde ve gazetelerin manşetlerinde görüveriyoruz da nedense bakıp bazen ibret alamadığımız olabiliyor. Bu hususa okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş olan güzel kitabımız Kur'an'da şöyle işaret buyruluyor Yunus Suresinde. İnsana bir zararı dokunduğu zaman yan üstü yatarak yahut oturarak veya ayaktayken bize yalvarır. Fakat ondan zararı kaldırdığımız zaman sanki... Kendisine dokunan bir zarardan dolayı bize yalvaran o değilmiş gibi hareket eder, eski yanlışlarına döner ve yine ki bu süresinde gemiye bindikleri zaman batma korkusundan samimiyet ile ihlas ile Allah'a yalvarırlar. Fakat kendilerini karaya çıkarıp kurtardığımızda hemen yanlışa düşerler el insan muhakkak insan an bazen ulu veriyor nedensen hani ki hayatının her anında hisseti veriyor bazen ateist bile eşi dostu akrabaları ve kendisine en yakın hissettiği insanların bile kendisini anlamadığı bazen kenara itilmiş gibi kendini hissettiği zamanlar veriyor. bazen o ateist olan insanın bile evinin en uca köşesinde karanlıkta o yalnızlığının sıkıntısı içini kemirirken gözlerinden akan gözyaşları aslında itiraf ediyor Allah'a olan imanı ama neden sonra vücut ülkesinin padişahının kalp yani günün olduğunu unutu veriyor da mesveseler karartı veriyor. Gündüz gibi açık olan güneşin önüne ya da belki bulutlara da kızmak yanlış. Güneşi eserlerinden bulmak doğru değil mi? Güneş olmasa yeşillik olur muydu? Güneş olmasa hayat olur muydu? Yerde ıslaklık olduğuna göre yağmur yağmıştı. Keşke anlayabilselerdi bazen, keşke algılayabilselerdi bazen ve yalnız kaldığını hissettiği anda kendisine şefkat ve merhametini ardına kadar açmış olan bir Rahman olan Rabbinin olduğunu biliverseydi keşke. Ya da çevresinde bulunan herkes bir menfaat ile kendisine yakınlık sergilerken, Karşılıksız, sınırsızca bolca veren bir vahab olan Rabb'in olduğunun imanını taşıyı yüreğinde, işte o zaman bütün karanlıklar dağılı verecek aslında. Zifiri karanık kalmayacak aslında. Dünya ve ahiret saadeti kucat verecek aslında hayatı. Yalnız şekilde bulsa, en büyük dostu tanısa, onu alsa hayatını. O zaman bulacak hakikati. Ama ama bazen sebeplere takılı veriyor. Akıl tek başına ferman veremez ki. Bunu algılayamıyor bazen. İnsanın Allah Teala'nın zatına bu dünyada görebilmesi mümkün değil ki. Gerçek manada kavrayabilmesi de insanı aşabiliyor. Çünkü herkesin kasesine göre. ...kâse doldurulur değil mi? İnsanın gönüllü kâsesi... ...yaratılış kâsesi... ...buna uygun değil. İşte Musa aleyhisselam. Ya Rabbi seni görsem... ...ey kendisine aşık olduğum... ...iman ettiğim Rabbim... ...ah keşke seni bir görsem... ...lütfetmez misin? Yakarışlar samimi... ...dileyen de bir peygamber... ...ama yaratılışı kaldırmayacak... Çünkü o uslat bu dünyada değil, uslat öte alemde. Ve anladığımız üzere ayetlerden Allah Celle Celaluhu nurunun bir zerresini tecelli ettirir dağa, dağ paramparça olur, o dağın parçalanmasını kaldıramayan Musa Aleyhisselam bayılır ve anlar hakikati. Peki nasıl anlayacak? İnsan aklı ve duyguları mahdut, Allah'ın mahiyetini kavramaya müsait değil. Fakat mahlukata bakıp onun varlığını, eserlerine bakıp da müesseri, sanatına bakıp da sanatçıyı tanımak gibi onun varlığını ve birliğini anlamaya, sonsuz kudretini ve diğer sıfat ve isimlerini bilmeye güç yetirebiliyor. Bunun için ki bir tanecik Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi Zatını ve mahiyetini düşünmekten menetmemiş, Tanımamızı bu şekilde istemiş. Bir hadisi şerifte bir tanecik sultanımız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o tatlı tızaklarından şöyle buyuruyorlardı. Allah'ın varlığına, birliğini anlamak için, Göklere bakın, yere bakın, kendi nefsinize bakın. Ve bütün bunların yaratılışındaki, Akıllara hayret veren incelikleri bunların kendilerinden olamayacağını düşünün. Çünkü bunlar Allah'ın varlık ve birliğini gösteren alametler. Lakinne ekzeren nasilâya ulamun. Fakat insanların çoğu bilmiyor. Fakat Allah'ın zatını kavrayamazsınız. Aslında biraz düşünecek olursak sevgili dostlar Allah'ın zati mahiyetini kavramanın mümkün olmadığını aklen bile anlamak mümkün. Yumurta içindeki bir civcivden yumurtanın dışındaki alemi idrak etmesi elbette beklenemez. İnsan da şu muhteşem kainatı ve kainat içindeki Allah'ın yarattığı alemleri bilme, tanıma bakımından, yumurta içindeki civcivden farksızdır. Neden sonra bu bakımdan, aklın son derece sınırlı idrak kapasitesiyle, kainat yaratıcısının zatını, ve mahiyetini kavrayabilmesi, muhal içinde muhaller. Bir insanın, mağarada büyüyüp, hiç ışık yüzü görmediğini ve kendisinin bir gün sabahın erken saatlerinde ve daha güneş doğmadan dünya yüzüne çıkarıldığını farz edin. Her tarafı dolduran ışıktan derhal gözleri kamaşan bu şahsa, bu ışığın bir güneşten geldiği söylense, o adam güneşi ziyadesiyle merak edecek ve onu tanımaya çalışacak. Şimdi bu adamın hayalinde nasıl canlandırırsa canlandırsın,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 Onun yapacağı tek şey, bu ışığın bir güneşten geldiğini ve fakat o güneşin mahiyetini bilemeyeceğini idrak etmek. Zaten ondan istenen iman da değil mi? Temsildeki adamın güneşi anlayamaması gibi, her bir insanda kendi beden memleketini idare eden ve ruh denilen sultanın mahiyetini bilememektedir. Bizler, bedenimizin ruhla kaim olduğunu, onun bu bedenden ayrılması halinde bu binanın yıkılacağını ve o sultanın göz penceresiyle bu ailemi seyrettiğini, kulak cihazıyla sesler alemini temaşa ettiğini, dil terazisiyle de bütün tatları tattığını bildiğimiz halde ruhun mahiyetini bilemiyoruz. Onun mahiyeti hakkında her ne söylesek yanlış olacağı gibi. Ruhun zatını her ne tarzda tahayyül ve tasavvur etsek onun hakkında yanlışla düşmüş olacağız. İşte görmediği bir güneşin zatını anlamaktan aciz ve kendi ruhunun mahiyetini bilmekten eli kısa olan insanın, zaman ve mekandan münezzeh, umum alemlerin tüm kainatın yaratıcısını ...zatıyla anlamaya çalışması... ...eksik olacaktır. O... ...ancak... aşk gözüyle görülebilir. Celle Celaluhu. Baş gözü... ...şuradan iki kilometre uzağa göremiyor. Uzağa geçelim... ...parmağının ucundaki küçücük hücreleri göremiyor. Öyleyse... ...bu göz... ...maddeyi göremiyor... Hakikati nasıl görsün? O, aşk gözüyle görülürdü. İmam, ''Amentu billah'' demek... Aşk gözüyle görebilmekti. Nebiler, rasuller, Aşk gözüyle gördüklerinden La mevcudu illallah diyebilmişlerdi. Aşk gözüyle gördüklerinden Kainatta ondan başka hiçbir şeyin olmadığını gördüler. Öyleyse araçları geçmek lazımdı. Araçları, aracıları perdeleri atmak lazımdı. Her şey oydu. Her şey o olduğu için La mevcude illallah diyorlardı. Hz. Adem'den sevgi sultanı bir tanecik dostumuz Hz. Muhammed'e kadar gelen tüm aşk elçileri peygamberler. Allah'tan başka her şeyi la çekiyorlardı. İman konusunda ve her konuda. Çünkü aşk gözü bütün perdeleri yakardı. Aşk güzü bir ateşti. Öyle bir ateşti ki, Bütün yalan perdeleri kaldırıyordu. Bütün perdeleri yakıyordu. Öyle olunca, Sadece hakikat kalıyordu. O aşk elçisi peygamberleri takip edenlere bir bakar mıyız? Ebu Bekir Ömerler, Osman Aliler, Ebu Zerler, Abdurrahmanlar, Talha'lar, Her birinin hayatlarındaki, Her birinin hayatlarındaki, Rahmet sayfalarına, rahmet satırlarına bir bakabilir miyiz? Onların hayatlarında hep bu bir gerçek var. La mevcude illallah gerçeği. Onlar kaybolmuşlar. Aşk da öyle bir kaybolmuşlar ki. O yaratana öyle bir aşık olmuşlar ki. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım olmuş tesbihleri. Ama bu dille olan bir tesbih değil sevgili dostlar. Hayatlarıyla yaşanan bir tesbih. Ellerini cihat için kaldırdıklarında ''Seni seviyorum Allah'ım'' sözünün fiili halini gerçekleştirmişlerdi. Evlerinde olan bir malı bir mülkü kapılarına gelen bir ihtiyaçlı olan kişiye verdikleri zaman ''Seni seviyorum Allah'ım'' gerçeğini fiileye yata dökmüşlerdi. Hazreti Ömer evinde bulunan bütün mallı ikiye bölüp yarısını Allah yoluna getirdiği zaman seni seviyorum Allah'ım gerçeğini fiiliyata dökmüştü. Hazreti Ebu Bekir evinde ne var ne yoksa tasından tabağına, yorganından yastığına ne var ne yoksa her şey getirdiğinde seni seviyorum Allah'ım gerçeğini fiiliyata dökmüştü. Musab bin Ömer genç kızların peşine koşturdu. Zenginliğin Sosyetenin bir numarası her şeyi terk edip uhudta şehit olduğunda fiiliyatıyla bunu haykırmıştı. Dünya peşimden koşsa da la mevcude değil Allah. Sultanat peşimden koşsa da la mevcude değil Allah. Kainat peşimden koşsa da la ilaha illallah. Onlar fiilyatlarıyla bunu sergilemişlerdi. Tesbihatları buydu. Tesbihleri buydu. Ellerine aldıkları birkaç tane boncuğu çevirmek değildi onlar için tesbih. Onların tesbihi fiiliyatlarıydı. İlahi ente maksudi ve rızâka matullûbi bu yüzden diyebilmişlerdi. Ebu Ayübel Ensari 90 küsur yaşında Hasta olmasına rağmen tüm maddi keyifleri ve hatta Allah'ın kendisine vermiş olduğu müsaadeyi bile elinin tersiyle sözü uygunsa bırakarak yaşlıydı, cihat gerekmiyordu, muaftı, muaf tutulmuştu, bahane arası bir ton bahane vardı ama onlar bahane insanı değildi, bahane insanıydılar ama aşkı sergilemek için bahane arıyorlardı. Bugünkü deyimle Allah yolunda bir adım atacaksınız hemen size soruyorlar kaç para alacaksın? Bir yere bir hayırda bulunuyorsunuz. Ne menfaatin var? Sokaktaki bir yetimin başını okşuyorsunuz. Sana ne sen misin onun bakacağı insan? Hayır hayır. Belki bugün rahmet başımızdan o yüzden mi eksildi? Nedendir? La mevcude illallah'ı bazen hayatımızdan çıkarıverdik de bugün mazlumlar ağlıyor bazen. Sahipsizler ağlıyor bazen. Bazen sahipli sahipsizler ağlıyor. Kimdir sahipli sahipsizler? Hayli vakti yerinde, Sağlı sıhhat yerinde, Ama gönlü boş. Annesi babası var sahipli, Ama kalbi boş, Allah'ı kalbinde alamamış, O yüzden hakiki sahipsiz. La mevcude illallah. Seni seviyorum Allah'ımı, Fi'liyatta verdik belki bugün. Belki bugün, O yüzden ağlıyor olarak. Bir Kur'an'a baksak, Kur'an bizi bu gerçeği çağırmıyor mu? Aşk Efendimiz, İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir derken, sadece sevap mahiyetinde mi algılayıverdik? Kur'an'ın mesajının üçte biri olduğunu bazen unutuverdik de, bazen bugün Çeçenistan'dan bir haber mi kalıverdik? Keşmir'den bahsedildiği zaman, oraları bana çok uzak mı deyiverdik? Peki bir gayrimüslim bile olsa... Bir inansız bile olsa, bir zalim bile olsa Ebu Cehil tarzı belki. Allah Resulü gibi bir el uzatabilmek. La mevcuda illa huyu yaşayabilmek. Amentu billah gerçeğince. Hayat o kadar değişecek ki. Bize tokat atanlara bir tokat da bir zuhma gerçeğini ne zaman terk edeceğiz belki. Belki ondan sonra. Hayatımız bir asr saadet olacak belki ondan sonra. İnsanların ayıplarını bulmaktan ziyade iyi yönlerini görerek onları hayra teşvik etme gerçeğini, hayatımıza ne zaman tecellisini bulacağız. Bugün ığra küçümseyenler, ığrağı umursamayanlar. Halbuki onlara en iyi destekçi bile olmalıyız. Onların bugün çektiği sıkıntıların aynısını bundan fazla değil. 80-90 küsür sene önce biz bu topraklarda yaşadık. Biz bu derdi çektik. O zaman derdi olanların dermanı olabilmek adına bir adım atmalı değil miyiz? Rahmet elcisi Efendimizin yaptığı gibi. Efendimiz sevgililer sevgilisi sadece kanatlarının altında bulunan eshabına karşım şefkatliydi. Hayır hayır. Kendisini öldürmek isteyenlere bile rahmet kollarını açan bir sevgi padişahı sevgi sultanı değil miydi? O öyleydi. O yüzden... Ömerler dirildi de Hazreti Ömer oldu. Halitler dirildi de Hazreti Halit oldu. Bu gerçeği bir algılasak. İş çözülecek aslında. Düğüm çözülecek aslında. Bağ kopacak aslında. Dağılmış ortam düzelecek. Her şey mükemmel olacak. Bir illa diyebilsek. Bugün dünya, kainat, aşkı görecek. Sadece insanları değil Sadece hayvanları değil Sadece canlıları da değil Yaratanına aşık olan Tüm eserlere sevdalı olur Hani siz Sevdiğinizin bir eşyasına bir şey oluyor zaman Aman bu onun eşyası Aman bu onun ait olan bir şey Aman bunu o yapmıştı Seven sevdiğini sevdiği gibi Sevdiğine ait olanları da sevmez mi? Âmenü <gülüyor> billahi yaşamak. Sevgili dostlar, Allah'a inanan ve onu aşkla, sevgiyle bağlanan insanın manevi ufku, kainat kadar geniş, huzuru ve neşesi, cennet bahçesi gibi daima taze ve ölümsüzdür. Ölümsüz aşk arayanların, ölümsüz sevda arayanların ve rahmet arayanların uğrak yeri imandır. İmanla dirilenin gözlerinde iman nuru parlar. Sözlerinde hakikat, sevgi ve neş'e çağlar. İş ve hareketlerinde ahlak, vakar, isabet göze çarpar. O, insanları yaratılış itibariyle kardeş bilir. Onlara lütuf ve merhamet gözüyle bakar. Şefkatlidir. İnsanların dertlerine bir karşılık beklemeden koşar. Boynu büküklerin gönlünü alır. Yetimleri bağrına basar. Kainatla ve içindeki varlıklarla sevgi ve ünsiyet içindedir. Tanış gibidir. Hiçbir hadise onu korkutmaz, gözünü yıldırmaz. Kalbindeki iman kuvveti, yaratanına olan aşk ile kainata bile meydan okuyabilir. Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlerden onun iradesine uygun şekilde faydalanır. Tadar ölümden çekinmez. Ölüm onun usatıdır. Zira ölüm bir hiçlik veya yokluk kuyusu değil, hakiki hayatın ve ebedi saadetin başlangıç kapısı kabul eder. Aşıktır çünkü iman. Karanlık gidince, güneş gelince her yer nasıl aydınlanır? İşte aşk insanı öyle yapar. Misafirlik müddeti gibi yaşar dünyaya. Dünyada kendini misafir bilir. Misafirhane sahibi olan Allah'ın rızası ve izni dairesinde yer, içer ve rahatla yaşar. Misafirlik müddeti bitince de bu misafirhaneden huzurla ayrılıp ebedi mekanına gider. Allah'a inanan, sevgiyle bağlanan, aşkla yüreği pırpır pır atan hiç kimse... İnançsızlığın verdiği korkunç ızdırap ve elemleri yaşamaz. Kalbi cennet bahçesinden bir bahçe olur. Allah'a inanan kimsenin kendine de başkasına da zararı dokunmaz. Kıyamaz çünkü hiçbir şey kıyamaz. Yaratanından dolayı kıyamaz. Kanunun olmadığı yerlerde bile Allah'ın onu her an gördüğü inancı işlediği kötülüklerin Aşık olduğu Rabbinin katında onu mahcup edeceğini korkusu, Onu kötülüklerden alıkor. Değir kötülük, Bilakis elinden geldiğince herkes iyilik yapmaya, Faydalı olmaya çalışır. Ruhunu iyi düşüncelerle doldurur. Yüksek ahlaka erer. İçinden kötü isleri kovar. Allah'a inanmak, Ona aşkla bağlanmak, insana hakiki hürriyete koşturur. Zira, her şeyin Allah tarafından yaratıldığını bilen insan, Yaratıklara değil, yaratana kul olur. Mahlukattan değil, mahlukatı yaratana yönelir. Yalnız Allah güvenir. Yalnız O'na dayanır. Yalnız O'na sığınır. Ondan ister. Sadece O olur hayatında. Her şeyim der. Ama onun kulluğuyla hakikate hürriyete kavuşur. Hakiki hürriyeti bulur. Hakiki hürriyeti bulan bilal Habeşi'ler gibi bulur. Hakiki hürriyeti bulan Yusuf'lar gibi bulur. Kuyudan saltanada çıkmak gibi. Bakar mısınız Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına, Kur'an'ın ifadesiyle en güzel kısa'ya? Kuyuda neyse, devlet sultanı olunca da o olabilmek, işte aşkı doğru yerlerden bir öğrenebilsek. Ne dersiniz? Hiçbir şey cingeç değil. Zamanımıza asrı saadet yapmak hiç uzak değil. Tek bir çalacağımız kapı var. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O'nun aşk deryasını O'nun tatlı ellerinden tutup dalarsak, Aşkı O'nun gibi yaşarsak, Can düşmanlarımız bile kapımızda hayat bulurlar. Var mısınız aşkı Hazreti Muhammed gibi yaşamaya? Var mısınız aşkı Hazreti Muhammed gibi destanlaştırmaya? Var mısınız... Aşkı gönüllerden ötelere hem de ta ötelere taşıyabilmek adına adım atmaya. Menzili cennet tutarak koşabilmek. Ne mutlu bunlara. Ne mutlu. Her ay aldığı kazancın belli bir kısmını en büyük sevgilisi uğruna harcayabilenlere. Şu aile ihtiyaçlarım bu Aileme vermem gereken ihtiyaç, bundan gerisi en büyük sevgilimin rızası için harcayacağım ücret deyip, 3-5 kuruş her ay keşedeki könerde biriktirip, eline birer gül, birer de sevgili peygamberinin hayatını alıp, sokağa çıkıp, yabancılara, gayrimüslimlere, onların dilini bilmese bile, lisanı hal ile, lütfen alır mısınız deyip sunabilenlere. Selam olsun tribünlerde oturup da slogan atmaktansa sahaya inip dünya aranasında dünya standartında dünya stadında aşkı sergileyebilenlere üç beş kuruşta ne olacak demeyip damlaya damlaya gül olur diyebilenlere selam olsun aşkı Hz. Muhammed gibi yaşayıp yesripleri Metine-i yapabilenler. radyo sohbetimizi burada noktaladık bugün farklı bir konu oluverdi konunun esbabı da sebepleri de aslında günlük hayatımızda karşılaştığımız şeylerdi Ali efendi Allah rızası için bir hayır namına adım atacak çevresinde hemen çok gülmüş bazı insanlar Ali efendiye aman niye yapıyorsun menfaatin ne senin Mehmet Efendi iki ekmek yiyeceğini bir ekmek yiyor, o diğer bir ekmeğin parasını kumbarasına atıp ay sonunda sokakta gördüğü sokak çocuklarını alıp onları bir bakım yerine götürebilmek adına çaba sarf ediyor. Çevredeki Fatma Hanım niye öyle yapıyorsun, sana ne, menfaatin ne? Ayşe Hanım evinde yün öyrüyor ya da iş yerinde çalışıyor, parasını kenara biriktiriyor, bir gayret yapıyor Sahada stadyumda türbünde oturmuyor Menfaatin Menfaatim aşk Diyebilenleri paylaşabilmek için Bugün bu konuya değinmek istedim açıkçası. Menfaatim cemalullah Diyebilmek Diyebilenleri tarif edebilmek için aslında birkaç dakika değinmek istedim Bundan güzel menfaat mi var En güzel menfaat aşk değil mi ...en güzel menfaat, usulah değil mi? Rabbim karakterimize... ...o aşk nimetini unutfeylesin. İnsanın hayatında kazanabileceği en büyük nimet... ...aşk olsa gerek. Gözleri kapkara yapan aşk. Bu akşam onu paylaşmak istedik sizlerle. Evet sevgili dostlar... ...bizlere... özel efemin ...radyo sitesinden... ...özelefem.net'ten mektup, fax ve SMS hattımızdan yine sürekli program esnasında ulaşabilirsiniz yine internet sistemi www.adnansensoy.com şu ana kadar yaptığımız tüm çalışmaları ücretsiz olarak alabilir, dinleyebilir, izleyebilir, dinletebilir her türlü şekilde kullanabilirsiniz duamızdasınız duanızda olabilmek en büyük şeref için Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.